Bismillah. Allahü ve Arkadaşlar lütfen oturun. Tamam. tamam. Evet beyler alalım şöyle. Kardeşler Önce Allah'ım diliyorum Sizleri de karşılaşıyorum Sonra Hüseyin hocam'a çok teşekkür ediyorum Davet etti Sizlere de teşekkür ediyorum İcabe ettiniz Aslında bugün e, Konuşma için gelmedim yani Sadece dinlemek için bu e, Sahip bu Enes hocamızdan İspan etmek için e, Sizleri de tanışma için geldi Hüseyin hocamız Talep etti Ben de Tamam dedim ee, ve inşallah e, iki hocamızın da e, Anlattıkları konuya e, Paralel bir konu için Konuşlar inşallah Konumuz sevgi melekesi Ne işe yarar Şimdi kardeşler Allah-u Teala insanı sadece et, kemik Ve ciltten yaratmadı İnsanı yarattı Ve bu yarattığı insana Bazı melekeler programladı Yükledi ve o melekelerle de insanı imtihan ediyor allah Teala. Mesela allah Teala insana bir göz verdi. Bu gözü ne şekilde kullanacağımıza bize bildirdi. Kafanı kaldırıp, gök güzel bir bak, bir çatlak görecek misin? Dedi allah Teala ve biz gözümüzü 20 santim yukarı kaldırıyoruz. Tefekkür edince allah Teala bize cevap şey yazdırıyor. Aynı göz, başka bir noktaya baktığında... Bakmamız istemediği bir noktaya baktığımızda bu kez sol taraftaki melek harekete geçiyor ve günah olarak sol yazılmış oluyor bu. Burada ne anlıyoruz? Biz sınavıyoruz. Göz bize ait değil. Göz kesinlikle Allah Tövbe bize vermiş olduğu bir emanet ve tasarruf hakkı tamamen Allah'a ait. Eğer bize ait olsaydı, bizim kontrolümüze olmuş olsaydı istediğimiz yere bakardık ve kimse bize ceza vermiş olmazdı. Aynı şekilde Allah-u Teala kulak veriyor ve güzel sözler ışıktırıyor, yani öyle bir yaratılmış çifti sözler ışıktırılıyor, hibetle bir kodlaması isten bir cihaz. Allah-u Teala yine bir sarkoşmuş, şu sözler ışıktırmak ise ekir olarak yazılıyor, hibetle benzeri sözler ışıktırılırsa son tarafa olarak yazılmış oluyor. Bu dil öyle, el öyle, ayak öyle, bırak tamam. Bir de Manevi melekeler vardır. Elle tutulmayan melekeler vardır. İşte sevgi, dostluk, düşmanlık, kim, cömertlik, cimrilik, merhamet. Bu tür melekeler yüklenmiş. İmanımızın arttığı oranda negatif melekelerin ağzı kapatılıyor ve minimum seviye inmiş oluyor. İmanımız azaldığı oranda negatif yüklü melekeler biraz daha ön plana çıkmış oluyor. Şimdi Özellikle merhamet memlekesini iki ayrı yerde kullanan İsrailoğulları'ndan bir örnek vermek istiyorum. Resul bize bildiriyor bunu. İşte fayseri bir kadın, yolda giderken susuyor ve kuyuya iniyor, suyunu içiyor. Kuyudan çıktıktan sonra bir köpeğin e, nemli toprağı yalarken görüyor. Ve bu kadın olmasına rağmen, ki insana köpekten korkar, bu gayet normal, kadın daha çok korkar. Ama merhamet melekesi öyle bir ağrı ki, onun susuna dayanamıyor, tekrar kuyuya iniyor, ikinci bir yapıyor, alıyor ayakalısıyla köpeğe su içiriyor. Merhamet melekesini ilk köpeğe karşı kullanan kadın, Allah adına cennete ağlandı. Demek ki melekeyi doğru alanla kullanırsak, bir cennetin kapısına kadar gelir Artık Allah rahmeti, insallah cennete girmiş oluruz. Yine başka bir kadından örnek veriyor Resulü Aleyhisselam. Merhamet melekesini bir kediye karşı kullanmıyor bu kadın. Merhamet melekesi ağzı kapatılmış, o kediciyi evde hapsediyor ve aksisiz kalıp ölmesine sebep oluyor. Allah da bu kadını cehenneme anedir. Ağzından sebep neydi? Sadece maneviydi. Merke'nin yanlış adlısı kullanılmış olması. Şimdi konumuz sevgi. Ve sevgi melekesini biz kullanacağız, ne kadar kullanacağız, kime karşı kullanacağız? Bunun adını koymamız gerekiyor. Demin bahsettiğim göz, kulak ve diğer organların kullanma hakkı ve tasarrufu bize ait olmadığını gördük. İnanın sevgi ve benzeri melekelerin tasarruf hakkı yine bize ait değil. Ve ilginçtir özellikle sevgi ve dostlukta ve dostluk düşmanlıkta insanların imtihanı daha çetin oluyor. Ve kişinin cennetle ya da cehenneme girmesine en büyük sebep, özellikle ebediyen kalmasına en büyük sebep bu sevgi melekesinin doğru ya da yanlış adreste kullanılmış olması. Bu öyle bir meleke ki şimdi sevgi melekesini şu kalem olarak algılayalım. Şimdi ben deki çıkardım, sevgiyi masaya atırdım. Sevgilerini bilmiyorum. Bu öyle bir meleke ki allah Teala ihtiyacı olmamasına rağmen bu melekeyi sevgi melekemizi Kendine karşı kullanmamızı istiyor. Yine Müslüman eşlan kendine karşı kullanmamızı istiyor. Sahabeler kendilerine karşı kullanmamızı istiyor. Kardeşler istemez misiniz? İstersiniz? Şeytan kullanmamızı istiyorsunuz. Eşim öyle, çocuklar öyle. Şeytan istiyor, düşmanlar istiyor. Peki ne var bunda? Yani nasıl bir cevher var bunda insanlar bu sevgi meselesine sahipler? Kardeşler, kişiyi harekete geçiren. Ser ya da hayır e, amele teşvik eden en büyük etken sevgidir. Sevgi kişi itekler. Ya hayra itekler ya da serde itekler. Bu böyle bir meleke. Peki e, biz bu melekeyi kime karşı ne kadar kullanacağız? Biz bunu kimden öğreneceğiz? Sevgi melekesini bize yükleyen kimdir? Allah sebebi. Biz o zaman Allah'ın sebebi Allah ve Resulü bu melekeyi nasıl kullanacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Yani kullanma kılavuzuna bakmadan hareket edersek %100 yüz kaza yaparız. Eğer bakmamış olsak o zaman biz Allah-u Teala'yı ve Resulü Aleyhisselam'a süslamış oluruz. Olur. Neden? Zaten buna gerek yoktu ki. Akıl var. Biz biliyoruz kime karşı ne kadar kullanacağımızı. Bu tamamen Allah-u Teala'ya ve Resulü Aleyhisselam'a saygısızlık artı seriyata saygısızlık. O zaman biz, biz Kur'an-ı Sünnet'e bakacağız. Tb 24 24. ayet bize bu sevgi melikesi sınırlarını çiziyor. diyor eğer babalarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, çocuklarınız, zararına korktuğunuz ticaret hayatınız, mefkenleriniz, Allah, Resulü ve Allah'ın cihattan daha sevindiyse, Allah'ın bekleyin. Allah'ın Allah, e, ben, bekleyim, Allah olan bir kalmış hidayete erdirmez. Şimdi, yoga derken kitapta okudum ilim, ilim adamı satıcılar tespit edilmiş diyor ki burada kişi sevgi melekesini e, Allah ve Resulü'nden daha fazla kullanmaması gerektiğini söylüyor i̇şte eş, anne, baba çocuklar karşı burada Allah ve Resulü'nü daha çok sevmemiz gerekir bu sevgi manevidir Allah'a tabi ispat istiyor. O yüzden o ayetin tam ortasına Allah'ın yanında cihattan daha fazla sevini gelirse. Yani sevgi iddiadır. Bu ispat istiyor. Ben Allah'a tabi seviyorum. Peki ne yaptın? Seviyorum. Ya şuna inanın. Ben bir kitap yazmıştım. Bir bayan üstüne oturmak istemez şimdi. Ee, bir gemiden gelirken yanına bir bayan oturuyor. Açık bir bayan. Bir adet kağıdına yazıyordu. Gözücüne baktı. Yine zaten yazıyorduk. Bir bayram için oturmak istemez. Tırmızı kalemini. Buna bir malzeme vardır. Ben, affedersin. Bir soru sorabilir miyim? dedim. Ben böyle bir kitap yazıyorum. Eğer rahatsız olmazsanız adınızı alırım dedim. Tabi Ayşe dedim, de notladım. Peki akşam neden kapanmak istemez dedim. İfade şu. Ya fazla açık saçık için günah olduğunu zannetmiyorum diyor. Yani şeytan bu kişiyi Allah ile kandırmış. Başka bile Allah kadar beni olarak da sever diyor. Peki nasıl bu kaneye vardınız? Ben dua ediyorum, Allah kadar ediyor diyor. <gülüyor> Yasin okumadan yapmam diyor. Ve bu e, sevgi e, konusunu tam anlayamadı. Ve şeytan bunu e, Allah ile kandırmış oldu. Şimdi sadeden örnek vermek istiyorum. Bu sevgi melekesini e, kime karşı ne kadar ve kullanmak kullanılmak istiyor. Daha önce anlayamadığım bir hadisi bu. İşte bir biri geliyor Resul Aleyhisselam'ın yanına. Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman? Ben şeyi merak ettim. Ben yani niçin bu sahabe kıyamet tarihini soruyor? Başka bir şöyle baktığımızda kimler kıyamet tarihinin e, erken alınmasını ya da bir anca kopmasını ister? Cenneti e, gören özellikle bu berzal elinde. bir an önce kıyamet kopsun da yurtlarımıza yurtlarımıza mekanlarımıza girelim bu saati acaba niye güvenilmekten resul geldi kıyamet saatini soruyor buna verilecek iki cevap vardı bir bilmiyorum iki Allah bilir üç çünkü sıkı Resulullah kullandı. O da Ona ne hazırladın? Soruyu unutturup asıl bilmesi gereken kısmı hatırlattı ona. Ona ne hazırladın? Eğer sahada öyle size soru sormuş olsaydı yani öyle sordum demiş olsaydı ona ne hazırladın sorusu karşısında belki affallardı. Bir derdi. Ya da bilmiyorum derdi. Ya da bir içineyim. Ya da buna benzer şeyler söylerdi. Ama bu sahabe Allah'ın cihad etmiştir. Yaptığı cihattan bahsetmedi. Gece namazı kılmıştır. Ondan bahsetmedi. Allah için gözyaşı döktmüştür. Ondan bahsetmedi. Yine arşın gölgesine gölgelendirilecek yedi insan insanın bir mutlaka vardır sahabelerde. Neden ondan bahsetmedi de bu manevi e, melekelerden sevgi den bahsetti ve de dedi ki Allah ve Resulü sevgisini hazırladım Bu iki sevgiye güvenerek e, Kıymet kelimet Soran bir sahabe. Eğer bu iki e, bu iki sevgi, Allah ve Resulü sevgisi görevi girmek için yeterli olmamış olsaydı Allah alem Resul'ünün felesolar şey mı? Peki başka ne ağırladın yani bu yeterli değil. Bu sen e, buna göre Başka ne ağırladın? diye sorardı. Ama bu yeterliydi. Kişi sevdiğiyle beraber. Enes radıyallahu anh'ı bu sözü işittikten sonra hiçbir size bu kadar sevinmedik. Ve diyor ki ben Allah'ı Allah seviyorum. Resulü Al seviyorum. Ebu Bekir'i seviyorum. Ve Ömer'i seviyorum. Radıyallahu anh'a. her ne kadar da bunlar gibi amel etmesem de onlarla beraber e, olmayı ümit ediyorum. Şimdi şimdi Burada sevgi melikesini Allah arasında Resulü'ne karşı kullanan bir sahabe Bunu işiten başka bir sahabe Allah Resulü'ne Bir iki kişi daha ekliyor Allah, Resulü ve iki tane sahabe ismi. Şimdi Enes Rablallah'ın bunu Neden Başka sahabeleri zikretmedi Yani eşsini zikredebiliyordu Kişi annesini Allah için sevebilir Babasını Allah için sevebilir Çocuğunu Allah için sevebilir Yani beraber yolculuk yaptığı sahabeyi Allah için sevebilir Kişi sevdiği beraber Şimdi Allah Resulü sevdikleri artı Allah'a en yakın olan kişiyi sevdiğimde onunla beraber olma ihtimali var. O zaman biz dualarımıza bu iki işini gerekiyor. Yani ya Rabbi ben seni seviyorum, Resulullah'ımı seviyorum, Ebu Bekir'i seviyorum ve Ömer'i seviyorum. Şimdi bize çok garip gelebilir. Çünkü güne kadar belki böyle dua etmedik. Duamızda işte Müslüman kardeşleri seviyoruz ya da tüm ümmeti, şeref, alimlerimizi seviyoruz diye dua etmiş olabiliriz. Ama inanın, e, yani dakika neden sevimli gelir? Şimdi yeni şey, yeni bir şey insanlara biraz sevimli gelir. Tabi bu bidat değil. Yani duaya yeni bir düşün eklemek gerçekten. Dile de hoş geliyor, kulağa da hoş geliyor. Yani ya Rabbi ben Ebu seviyorum, Ömer'i seviyorum. Sanki arkadaşmışsın gibi onunla. Ve onunla birlikte olma ihtimali var. Çekilkisi sevile beraberdir Resul selam. O zaman en ileri bakken, iyiler neden tercih edilsin ki? O yüzden biz duvalarımızı e, bir kişi inşallah alalım. Şimdi sahabeler sevgi melekesini sadece e, dünyada kullanmak istemezler. Bunu ailede de tasadılar. Ne gibi? İsmini hatırlayamadım bir sahabe Rabia bin Kab olarak bir Rabia Banu bir geziye Resulüllahan adresi getiriyor. O hizmete karsılık Allah name Resulüllahan iste diyor. Şimdi bu sabere çoğu zaman hazırlık yakalanmıyor. Bunlar hazır tab bekliyorlar. Çünkü Resulüllahan üzerinden vahiy akıyor. Resulüllahan yaşadıkça onların Allah ile konuşma olasılığı devam ediyor. Sürekli konuşuyorlar. Şimdi Resul Aleyhisselam yazıyor. İşte deyince, ey Allah'ın ne istiyelim demiyor. İşte derken, buna demiyor. Cennette, defa cenneti istedi. Sana arkadaş olmayı istiyorum. Ve Resul neyse makamını onunla beraber olmak. Sana arkadaş olmak. Allah'tan ayetleri, adisleri çok bahseder. Hulülerden bahseder, ırmaklardan bahseder. Orada ölüm yoktur der, tüm, zevk, tüm zevkler anında emri amadir, anında hazır. Orada salihlerle beraber olmak, muhabbetler, tersi çok güzel. Bu sahada resman beraber olma zevkleri öyle bir takmış ki, aynı zevki orada da yaşamak istiyor. Öyle bir ki, aynı sevgiyi orada taşımak istiyor. Yani Allah için sevmek özellikle tadımlar bunu çok çok daha bilir. Yani tarifsiz bir şeydir bu. Yani gerçekten yaşamak lazım. Yine e, sahabelerden biri Resulullah Selam'a beraber duvar kenarında oturuyorlar. Oradan başka bir sahabe geçiyor. Ey Allah Resulü diyor. Ben filanı seviyorum diyor. Bunu niçin seviyor bir Allah'a Belki referans için. Gerçekten doğru bir şey sevip sevmediği artık Allah'a bilmiyoruz. Ona söyledim mi diyor? Hayır diyor. O zaman ona söyle diyor. Şimdi, neden ve Aleyhisselam ona git söyle dedi. Zaten sevdiğimi söyledi eğer sevecek bir kimselin olsaydı Resul-i Aleyhisselam uyanırdı onu, git ona söyle. Çünkü sevgi öyle bir meleke ki muhabbeti besliyor, kardeşlik hukukunu besliyor, ibadetleri besliyor, birçok şeyi besliyor, sevgi melekesi Ekip ona söyledi Ve bu öyle bir şey ki, öyle bir ibadet şekli ki, İsa ve başka bir çiğe gidiyor, ve melek iniyor insan suretiyle. Nereye gidiyorsun diyor. Evet. Fransiziyete gidiyorum diyor. Hangi sebepten? Ona Allah için sevdiğim söyleme için gidiyorum diyor. Ve Allah tarafı diyor. Seni onun sevdiğinden daha fazla seni sevdiğine sürekme ben geldim diyor. Bilmiyorum yani başka hadislerde başka bir ibadette bina bir melek gelip insanlarla konuşsun onu ben bilmiyorum. Ama sevgi taşıycılığında bir melek indi. Yine bir sevdiği öyle bir melekte ki Allah Teala ve demin bir kulu sevdiğinde o sevgiyi başkasıyla paylaşıyor. İhtiyac hissetmemesine rağmen, ihtiyacı olmamasına rağmen ve paylaştıkları bayi tasvir. Ben filan kulu seviyorum, sen de seviyorum. Şimdi bu bir yalan mı O melek neden bir şeyle demedi? Allah zaten biz Müslümanları seviyoruz.'' demeli. Peki ben seveceksem Allah için sevmeliyim.'' Bu dersi, ya çok ders vardır da Allah'ın bir tanesi bu. Ve o ceba-i aleyhisselam, yeryüzündeki o kişiyi, Allah o kişiyi sevdiği için o da seviyor. Ve yine bu sevgi melekesin ceba-i aleyhisselamın Ne yapıyor? Gürt'teki tüm meleklere sesleniyor. Neden halkanın başını yıpratmadan e, söyle demiyor? Ey melekler ben filan kulu seviyorum, siz de seveyim. Yani bir cebdanı sevdiği için mi seviyoruz? Yok. Halkanın başı hemen züketiliyor. Allah-u filan kulu seviyor, ben Allah için seviyorum, siz de Allah için sevin. Yani sevginin hiç Allah için olmadıktan sonra hiçbir değer ifade etmiyor. Şimdi o zaman Sevgi melekesi özellikle bu üzerinde nasıl kullanacağız ve niçin kullanacağız? Bu kardeşler arası sevgi melekesine zarar veren etkenler nelerdir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi kardeşler, emin dedik ya, bu sevgi melekesinde kardeşlerdir Talip. Bir zamanla yarışan insanımız ve İmtihan olunan insanlarız. Ne zaman? Hidayetle ölüm arası. Uyku ve baygınlığı çek. Tüm saniyeler ya lehimize ister ya da aleyhimize ister. Bu şey örneği bölüm. Çok Gerçekten çok çok önemli bir örnek. Şimdi bardağı dolu bardağı alıyorum. İçen varım diye içeri iktidar yok. 3 yılında içiyorum. Bismillah. Afiyet Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Bitti. Yaklaşık 10 saniye alıyor. Bu ikramı ilk üç ilmeği barda koyup Elhamdülillah diyorsun saate baktım hocam, zaman 10-12 saniye alıyor. Şimdi benim hayatımda 12 saniye gitti. Bu 12 saniyelik zaman diliminde acaba saadetçi melek ne kadar şey yazdı? Eğer bir şey yazmayacaksa ben ikramı yapmak zorundayım. Ne gibi? İkramı kesmek zorundayım. Ben ikram etmeyeceğim. Işte. Buradan 2-3 saniye, 5 sene kazandım. Bismillah demeyeceğim. Buradan da bir saniye kazandım. 3-3 saniye kazandım. da 2 saniye kazandım. Tasarruf etmek yolundayım ben. Neden? Çünkü ben zamanla yarışıyordum. Ama bu cüm sahibi o kadar mükemmel ezirler hazırlamış ki sanki şöyle diyor bana. Fejrullah, isteşen sor öyle Ama sen benim için sahibi tercih ettin. Benim bir konularıma uydun. Bir ezir. Sen benim için sevdiğin kardeşlere ikram ettim. Bu benim sev beni sevdiğim içindir. Bu iki eğdir. Ben peygamber üzerinden aleyhisselam üzerinden e, sana bazı zikirler öğrettim. Ve sen bu zikri hatırladın ve uygulamaya geçti. Bismillah dedin. İsteseydin kafana göre takılıp Bismillah Rahman Rahim derdin. Rahman eklerdi. Ama yok Resul'a sadece Bismillah demiş. Ben de öyle diyeceğim. Ben de öyle dedim. Buradan ne bir ecir alırım ben? Resulullah Selam üç yudum dedi. Oradan ne ezil alırım? Elhamrat dedi, oradan da alırım. Yani her iki saniye bir ecir düşüyor. Bu ne tamam. Ama diyorum yara yarabiliyorum, kardeşler öyle bir şey ki, benim on saniyemi almıyor. Bir yiyeceğim bir yere gideceğim, 15 saatim yollarına geçiyor. Ve bu 15 saat saat zamanlarında ne konferans olmuş oluyor, eğer yanın boşsa e, davet ecrizinden mahrum kalıyorsun ve birçok ecirlerinden mahrum kalıyorsun. Ben hangi genetçelerini kardeşleri ziyaret edeceğim? Şimdi Allah falan diyor ya, en iyi gel ve kadar geniş olan cennet için birbirinize yarısın diye. Biz yarısın Kim ne kadar bu e ecir pazarında torba ecir doldurursa, kim daha çok Allah'ın dediği şekilde de sünnetle doldurursa, onun cenneti diğer kardeşlerden daha derece bulmuş olacak. Bu kadar tamam. O zaman ben şeye bakalım, eczeye bakalım. <gülüyor> Ben hangi gerekçelerle sizlere söyleyeceğim? Şimdi eğer sevgide bir sıkıntı, sorun yaşıyorsa ben sorunun adresini bulmak zorundayım. Nerede arıza varsa orayı tedavi etmiş olacağım ben. Şimdi soru bir. Ben şimdi size söylüyorum. Cevap hazır. Allah'ın rızasını kazanmam için. Peki Allah'a iman. Peki Allah'ın rızasını kazanmak ne demek? Cehenneme girmemek demek demek. Geneteye girmek demek demek. Ahirete iman. Peki ben kardeşleri nasıl seveceğim, Sevgi alametleri nelerdir, nasıl sevilir? Ben kimden öğreneceğim? Resul Allah'a Selam'dan. Peygamber'e iman. Ha, Allah'a iman, ahirete iman, peygamber'e iman. Bir üç imanı ben doldurursam, o da eşleri çok güzel severim. Aradaki şeytan ve dostları bana sıkıntı yasaklamış oluyorlar. Eğer kardeşler arasında sevgi sıkıntısı varsa, bunun tek sorumlusu benim. Hangi kanaldan soruluyor? İlk kanaldan. ben. Allah'a sıkıntı var. Ayrık olmama sıkıntı var ya da Resulü Aleyhisselam'a uymada sıkıntı var. Ben buraya gidelimsem sizleri çok severim. Şimdi bunu nereden çıkarıyoruz? Şimdi İblis'i Allah'a da biyaloglarına bir canlandıralım. Emir geldi, aleme seyirciler. İblis emrin geldiği yere bakmadı, dikkate almadı. Sabıje Emre şeye baktı. Bu da çoğalmadı tabir Eğer Erbis Kardeşler arasında ciddi sıkıntı yaşıyorsak ya da kardeşin iki adına tahammül etmeyip numarasını telefonundan biliyorsak sıkıntı sıkıntı, sıkıntı nerede? emrin geldiği yere dikkate almamakta. Allah'a iman sıkıntı var. İkinci sıkıntı ayete imanda. Neden ayete imanda sıkıntı var? Kardeş üzerine o kadar çok evciler vardır ki bu göz onları görmüyor. Neden görmüyor? Çünkü cennete birbirine ihtiyaç hissetmiyor bu kardeş. Eğer gerçekten cennete hedeflerimiz olsaydı kardeşinin hatalarını tahammül ederdi. Şimdi sizlerden kardeşlerimsiniz. Ben seni Allah için seviyorum. Ama bu sevgi öyle bir şey ki herkes aynı şekilde aynı derecede kullanılmıyor. Çok iyi Bir kardeş gelir, senin misafir olur. İnan sabah kadar uyumasını istemezsiniz. Ki ben maklada sonra vardı. Vallahi üç dört kişi geliyordu. Üç yatak hazırlıyordum. Dediğimizi arkadaş biliyordu. Fenerbahçe beni unutmayacak. Antep'li bir kardeş. Kardeşler çok uyutamış. Çünkü ben onu çok çok seviyordum. Hatta isim anlatıyordu. Vallahi diyordu. Çünkü işim vardı. Onlar geldiği zaman diyordu. Rezzet kadar yorgunluk hissetmiyorum. İsterim o kadar kolaylaştırıyor. Ama bazı misafirler geliyordu. Çok yoruluyordum. Yani ağırlığını hissettiriyordum, artık bilmiyorum. Yani hangi senetle. Şimdi kardeşler, ben sizi niçin seveceğim? Birisi dedik ya, Allah'ını zaten kazanamazsın. Ben Allah'ı seveceğim. O zaman ben önce sizle karşılaşmadan önce dersini alacağım. Nasıl alacağım? Ben Allah'tan nasıl seveceğim? Çünkü Allah'tan sevgi oranda da sevgimle yansıyacak ve. Allah'a tarafın sizleri sevdiği oranda ben size karşı muhabbet verirseniz olacağım. Çünkü neden? Eğer Allah tarafı bir kulunu severse Yerizmet insanlara da o sevgi verir o karşı. Eğer ben seni sevmiyorsam Sen sıkıntıyı kendinde ara ben de aramam. Ama ben sıkıntıyı ne kendi arayacağım ben. Neden? Acaba hangi gerekçelerde ben bu kardeşimi sevemedim? Ben bu kardeşimi sevmemekle neler kaybettim? bilmem lazım. Eğer kaybettiğini bilirsen ne kadar büyük bir zararda olduğunu görmüşsünüz. Ama biz güne kadar ben kardeşim sevmemekten ne kaybettiğimiz hiç hesaplamadık. Bak ne kaybettiğinizi ben size tek tek hatırlatıyorum. Şimdi tebessüm sadakadır doğru mu? Evet. Doğru. Ben size Allah'ı seviyorum, tebessüm ediyorum. Hiç yorulmuyorum. Sanki bir tasları gevşetiyorum, sadak yazıyor. Ama bazı kardeşlerim tebessümde zorluk çekiyorum Tebessüm edemeyince sadak bana gelmiyor. Ben külah kardeşi sevmiyorum, ya da kardeş ama diyorsan o ecirle ben mahrum kalmış <gülüyor> Ve ben bunu sevmek zorundayım. Kardeşi sevdirecek etkenleri tek tek masa yatırırsam, ya hangi gerekse de ben sevmiyorum? Şu gereklerle. Peki, bu aramızdaki sevgi zarar veren etkeme nelerdir bu kardeş İşte şu sebeplerle. Bir kardeşin çok güzel nasihatı vardır. Diyor ki, kardeşini haklı çıkartacak en az 15-20 tane malzet bulunan lazım. Kardeşini haklı çıkartacak. Bak başına geçen bir kısmı anlatayım. Belki bazı kardeşlerle paylaşmış olabilirim. Şimdi bir kısmı karayla geldim. Bir memlekete. Tabi yorgundum. Allah çok sevdiğim arkadaşı aradım. Dedi işte, sanayi bölgesi, bölgesindeyim. Bir arkadaşla beraberim. İstersen aptal gel dedi buraya. Ben de çıkaramam o dükkanı dedi. Tabi gitmiştim o dükkanı fakat çıkaramam dedi. Arkadaşlar arabası vardı. İşte akşama beklerim o zaman dedim. Misafirlerimiz dedi. Ben de kadını etmek istemedim. Tamam dedim sorun değilim. Başka zaman görüşürüz dedim. Selam adım, adım. Şimdi ben o kardeşi Allah için seviyorum. Ve benim damarlarımda kan gibi dolaşan şeytanım da o kişiyi sevmemi istemiyor. Ne yapması gerekir? Şeytan emekli olmadı. Şeytan sabırlı. Şeytan uzaktan su çekmesini çok iyi bilen bir varlık. Bu bir sevdiği melekeme zarar vermek istedik. Şimdi akla iki senede gelir. Birinci senaryo şu. O seni sevmiyor. Bak onun arabası vardı işte seni aldırırdı. Arabası var. Olmadı yanındaki arabası vardı. Arabanın seni aldırırdı. Olmadı ben geleyim derdi. Bak birçok sebep var demek bu seni sevmiyor. Şimdi haramdan nefis çok tatlı geliyor. Ben bu şimdi devam ettirdim. Bakalım sonuç nereye varacak? Sonuç nereye vardı? Bir de Allah konuşma. Şimdi bir de Allah konuşma. Numarasını sildim diyelim. Burada kim kaybetti? Kesinlikle ben kaybetti. Neden? Ben o kardeş üzerine o kadar çok ezil meyveler var ki onlardan mahrum kalacağım ben. Şimdi genelde kardeşler arasında şeytan bu zafru kullanır. Arasın, 50 e, defa çalar, cevap vermez. Başka bir numaradan başkasına arattırırsın, ki bir çok saygısızlık, ona cevap verir. İşte bak gördün mü, bana cevap vermiyor. Oysa ki telefon sessizdedir, seni aradığından istedim, başkası aradığından, şöyle bir bakan kim aramış dedi, başka arkadaşım çıktı, ona cevap verir. Böyle bir ihtimal olamaz mı? Olabilir. Neden bakla gelmiyor? Çünkü kaybeden ilk sevgi, şeytandan, buna inanın. Yani, bir sevgi var, Ortada bir şey. O seni sevmiyor. Bir sevginin zedelenmesi gerekiyor. Başka bir e var kardeşler üzerinde. Allah diyor ki Resulü üzerinden eğer bir kardeşin hastalanırsa sabah ziyaret ederse akşama kadar meripler senin için dua ederler. Sabah ziyaret edersen eder, eder. ama ben çalışamıyorsam sabah ise işte, akşam eve dönüyorum. Eğer akşam ziyaret ederse, sabaha kadar melekler senin için dua ederler. Ama ben onu sevmiyorum ki, Seni sevmediğin zaman gitmeyeceksin. Dedik ya sevgili ki çocuk tekrar çocuk amelilerimiz. <gülüyor> Gitmeyi ne olur? Meleklerin doğasına bağırır falan sorusun. Eğer cennetle müdelenmişsin tamam. Biz şıkıntı yok. Ama cennetle müdelenmedik. Yine bir ilim adamın tabiriyle, vallahi çok ıı, güzel bir nasihat. Bıraktığınız sakalar sizi aldatmasın, okuduğunuz kitaplar sizi aldatmasın, dinlediğiniz kasetler sizi aldatmasın. Şeytan kişiye ölünceye kadar şey yapar, zar atmaya devam eder. Hatta bir kardeş anlattı, boşuyla diyor, Yemenli bir kardeş vardı, çok tatlı bir kardeş diyor. İşte Geceleyin Kuran okur, namaz kılar, ağlar. O bir beş on dakika kalka, atla demiş ki ya Allah var mı? Ha, Şimdi, bu kere bir ateistisinin ağzından çıkan bir kelime değil. Şeytanın ona en bir zarfı attığı bir kelime. O da biliyor ki o, o iradeye çıkmış değil. Bir tokat atıyor buna kendisine gelmez. Ya ne yaptın diyor. Ya sen böyle dedin. Ya e, ben nasıl öyle derim deyip ağlamaya başlarsınız. İki sefer Kur'an okuyor. katına giriyor. inşallah seyit olur. İnşallah şehirdir. Yani burada sınav anlatmaya çalışıyorum. Kesinlikle şeytan ...emekli olmadı, bizim ölümümüzden bizden ayrılır. Başka da Ve bir e, tabimlerden mi artık onu tam hatırlamıyorum. Şöyle doydu, diyor, yarabbi diyor, bana acımadı diyor, sen bana merhamet et diyor. Gerçekten şeytan acımasız yani kişinin gözyaşına bakmıyor. Şimdi, peki kardeşine bakarsınız ne olmalı? Bu sevgi melekesini nasıl kullanacağız? Belki şu e, anlayışı fayda verebilir. Şimdi ben kardeşleri bir ağaç olarak göreceğim. Kardeşler bir ağaç. Ağacı bitkenlerine ya da görüntüsüne bakmayacağım ben. İşte sismandır, zayıftır, yaksıklıdır, çirkinlidir. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben göldeye bakmayacağım. Onun üzerindeki e, ecil meyvelerine bakacağım ben. Eğer ben ecir mevileme bakıp arkasındaki cenneti görürsem her ecir bana cenneti derecemi artırır. Kardeşede mükemmel ecirler var. Ben de ecirleri sürekli günlerine tutacağım. Kardeşimden bir zarar bana geldiğinde, cennetini tuttuğumda elim kanadığında ya da bana işte hakaret ettiğinde ben ne yapacağım? Bu kan e, dökülen kanı hayra çevirmenin yoluna ayıracağım. Yani kardeşin kayıpti, yaptı. Kardeşin çok Allah çok düşman oldu. İnşallah sabretim günahların defildi. Şimdi Allah bilir kardeşli, o kadar seviyor ki bir kardeş hata yaptı, öfkeliyse sen de hak bileceksin. Allah tevhidi ki öfkeni yut, cennete hürlerden seçtireceksin ona diyor. Yani öfkelenme kusma. O zaman ne olmuş oluyor? Bizi öfkelendiren ya yani öfkelenme aday, fıtratlı. Kardeşine de ihtiyacımız var. Onların varlığı bizi dizmemeli. Neden? O kardeşlerimden mükemmel ecir koparırım. Diğerim çok ağrışık bir kardeş. Sert müzası. İşte onun ortamda kırar, hakareler, her neyse. Ama kirelis aynısı eğer. Böyle kardeşler de var, yok değil. Ama bundan ışıkar etmenin yollarını bulmam gerekiyor. Efkemi yutacağım, en güzel Mevla'nın birini koparmış olacağım. Bakınlar, bakınlar. Yine kardeş üzerinde cihat ettiği var. Bir kardeş der ki ya ben e, cia edeceğim. Resulullah'ın ismine geçen bir hadis. Kim cia çıkan bir e, müzayitin e, kitaptan birisi onunla beraber salasınız gibi olur. Yine kim bir mücahidin ailesiyle ilgilenirse, onunla beraber salasınız gibi olur. Oturduğun yerde ecil alacak insan. Kimin üzerinden? Kardeşin üzerinden. Yine kardeş dışında sünnete ittiba vardır. Ben sizi Allah'a size seviyorum diyorsam, bunu Resulü Aleyhisselam'a diyorum. Uğutun Yine bu sevgi öyle bir meleke ki zilinlerde oluşan net atif etkenleri bir çırpıda silip atan bir meleke. Ne gibi? Diyelim ki bir ortamda bir anlık nefsizler uydunuz. Bir karışım, bir betim ettiniz diyelim. Ya da o nakimden zanda bulundunuz. Bir anlık oldu. Ve Allah'tan çok özür dilediniz. Tövbe ettiniz. Gün geldi, cibbetini ettiğiniz kardeş, Bulunduğunuz yerde, ilk kese de oturuyor. Aklında ilk gelen şey şu. Ya onun hakkında konuşmaların ona gitmişsin. Ya ben hata ettim, o kardeşte hata hak edip ona bildirmişsin. Ya beni bu toplumdan mahcup edeceksin. 50 tane Türkiye'de odası. Önünden yüzle gelmek istemiyorsunuz. Ona tedesim edemeyeceksiniz. Şimdi bize gelmek istemiyorsunuz. Ama o arasında ''Akı seni Allah için seviyorum.'' diyor. Çok büyük bir ihtimalle onun hakkındaki düşünceler onun kulağına gitmedi. Elhamdülillah der, rahat olmuş edilsiniz. O kelime sizi rahatlatmış olur. O da nedir? ''Seni Allah için seviyorum.'' kelimesi. Şimdi, benim şeyden bahsetmiştim ben. Geçen konular kopuk gibi oldukça devam edeyim. Yorgunluğuma bağışlayayım. Ben günlerden bir gün eşime sınıf söyledim, dedim ki ben e, Çetin'lere gireceğim bu hafta. Tabi bir 10-15 sene önceki adı dedi ben de gelmek istiyorum. Neden dedim, ya işittim ki Çetin hanımı başka bir arkadaşına beni Allah için sevdiğini söylemiş. O sevdiği kelimesini şunu ona rahat vermek için eşim bazı olanmak istiyor. İkinci belki de bir böyle bir şey. O zaman biz bunu kullanmamız gerekiyor. Ne gibi? unut buku, fillah. Sen Allah'ı seviyorum. Ben bunu bir Arap kardeşe öğrendiğimde 96 90 yılında. Bir kullanmaya çalıştım bir arkadaşa. Dedim Mehmet seni Allah seviyorum dedim. Durdu, Buradan bir şey aradı yani. Ilk et bir erkek, bir erkek sen Allah için seviyorum dedi. Çünkü haklı, neden haklı? Sıkmemiş, görmemiş, okumamış ya da pratini görmedi. İşte bu böyle bir kelime, Sen Allah seviyorum demek şöyle bir artı var. Eğer olur da beni düşünceli görürsen, yani olur da telefonda sesimi biraz faziletmişsen, bu sana saygısızdan değil, bu başka bir sebepten dolayı. Bunu böyle bir, yoksa bak ben seni seviyorum, seni seviyorum diyen insan herhalde sana kötü davranmaz. Seni seviyorum'u sık sık kullanmamız gerekiyor. Neden? Uyut bu kufillahi, iki saniye geçiniyor. Bu kadar kolay bir amel. Ve pirmin çek bir amel. Neden? Çünkü Allah-u Teala o mahseri mahşer, karabalıkta benim için birbirini sevenler nerede? Diyecek. Çünkü buradayız diyebilmek için ben demek zorundayım. Osman kardeşim ya sana Allah'a Hasan sen Allah'a söz ediyor. Bu demek zorundayım. Çünkü yarın, bu yarın çok yakın. Resul Aleyhisselam vallahi ne güzel söylüyor. Cennet ve Cennet'in kişi ayakkabı bağcı kadar yakın. Bu kadar yakın. Ama işte imtihan gereği çok uzak gibi geliyor bize. Biz bunu böyle sunamıyoruz. Ama ölüm meleği tanıştığım zaman aa okuduğum hadise sahibimiz diyecek. Ama ne zaman Allah'ın biz bunu bilmiyorlar. Yine eski konuda geçiyoruz. Kardeş bir ağaç, üzerindeki meyveler. Eğer meyve sayısını bir çoğaltırsak Kardeşlerin hatalına karşı tahammül oranımız o derece artar. Mede sayısı azsa tahammül az olur. Mede yoksa tahammül sıfıra kadar iner. Asla mede sayısı çok çok fazla. Ne gibi? Allah der ki, <gülüyor> Kişi bir kardeşinin sıkıntısına giderirse, Ben onun sıkıntısını giderim. O zaman, Bu kardeşlere zarar ver, etkilenen de, Özellikle maddi sıkıntı, bu acayip zarar veriyor. Eğer bir kardeşi işleri düzgünse onunla kardeşi çok güzel, işleri bozulmuşsa, olur da benden doldu ister diye, maalesef araya, bu şeytanlar çok güzel zilip atabiliyor, bu maddi olarak. Kim bir kulun bir kardeşin sıkıntısını giderirse, o zaman sıkıntı da yani maddi olarak, ya da manevi olarak sıkıntı içindeki kardeşler üzerinde bir de ecir var. O da nedir? Ben bunu sıkıntısını giderirsen Allah'a ben sıkıntımı gideriyor. Yani bu ben şimdi gidermeyeceğim. Ya garanti veremez Çünkü belki ölünce de Allah'a bu sıkıntıyla imtihan edeceğim. Ama vaadi veren Allah'a fecdat atıyor. o kulumuz ben sıkıntıya soktum. Onu ben yalnız bırakmıyorum. Sen onun sıkıntısıyla ilgilenirsen ben senin sıkıntınla ilgilenmiş olurum. Ben neden bahsettik? Akreşlik yapılır kardeşlerden büyük eciller var. Mati sıkıntı içine kardeşlerde büyük eciler var. bir ecili görmemiş olsa kardeşlik büyük bir derecede zarar vermiş oluyor. Yine bu hadisi çok okuruz. O arsiyon gelgesine gölgelencek yedi sınıftan biri. Tabi bu hadisi daha iyi için kesin çöllerde olmak lazım ya da hayal kurmak lazım. Şu düşünün çöldesiniz, Güneştepe'de. İnsan neye ihtiyaç hisseder? Ter kaybından dolayı suya ihtiyaç hisseder. Gövdeye ihtiyaç hisseder. Gördüğünce dinlenmeye ihtiyaç hisseder. İmitsiz bir ümide ihtiyaç hisseder. Bu dört tane ihtiyaç. Hakikaten ölümcül. Eğer bunlar bu e, ihtiyaçlar gidelim nasıl olsa. Bunlardan belki de kat daha fazla. Mahzede düşküntü yaşanacak. Herkes çırık çırprak. Kadın çocuğunu doğuruyor karanlık. Yani öyle bir sıkıntı ki, ya dertler nereden gelse gelsin, bir şekilde bu sıkıntı bitsin diye o peygamberden, o diğer peygambere bir yürüs var. Bir hangi hesabımız görülsün. Müthiş bir sıkıntı. Tabi bu canlandırıldığı oranda bir sıkıntı hissedilir. İşte o sıkıntıdan kurtulacak yedi sınıftan biri. Birini Allah için seven ve Allah için ayrılan. O zaman yine kendim için orada sıkıntı yaşamamam gerekiyor. Sizi seveceğim ben. Çünkü bir meyve var. Böyle bir meyve ki ağasın gölgesi. Ben bir tanesi size başınıza. Ama maalesef çoğu zaman bunlar gözükmüyor. Yani meyvesiz bir ağız gelir. Eyvah yine filan mı geldi? Ya filan eczirler ne geldi sana? Meyveler ne geldi? Hani dedik ya, ilk kanalda Arıza varsa kardeşlerim zarar görüyor. Allah'a iman ayete iman ve Resulü Aleyhisselam'a eman. Peygamberlere iman. Bu ikini beslediğimiz oranda ben kardeşleri sevmiş olacağım. Peki bunu nasıl hatırlayacağız? İnsan uyutkan bir varlık. Demin Enes hocamız ayet vermişti. Yusuf yüzde Allah'a emanet. Yerde nice belgeler vardır ki yüzlerini çevirir geçer giderler. Görmezler bile Oysa ki her tarafta belge sayısı çok çok fazla. Yani gözlerini nereye çevirirsen Allah mükemmel sanatını görmüş olursun. Ama çoğu zaman biz bunu unutuyoruz. Yapmamız gereken kardeşler şey. Kur'an Kerim'deki ve hadis terimdeki bu görsel terimleri çıkaracağız. Evlerine serpiştireceğiz. Bu evlerine serpiştirdiğimiz her ayet ve hadis bize selam verir. Çünkü ben buradayım diyecek. Onu gördüğün zaman e, o ayeti ya e, o hadisi okursak o zaman kardeşi bulmuş artmış olur. Ne gibi? Allah hatırına diyor, ya kafanı kaldır, gökyüzüne bir bak bir çatlak görecek misin? Biz de baktık bir çatlak göremedik. İkinci kez bak. Bunu Seyip Kutup çok güzel tesir ediyor. Olur da sen bir bulutlu havada baktın ya. Sen bulutlu bir havada baktın. diyor. gece kimse karanlıkta göremedin çatlak vardı göremedin. Sen düz bak diyor. Deki siz de havada baktın, sen sizsiz havada baktı Bir çatlak görecek misin diyor. Şimdi gözler gökyüzün eken insanlar ne görür? Erdimiz bakmışsa, güneş görebilir. Bulut görebilir. Yağmur görebilir. Simçek görebilir. Ee, kuşlar görebilir. Kar görebilir. Bunların tamamı onu Kur'an'a geçiyor. Nasıl geçiyor? Gönül boşluğunda Rahman'ın buyuruna boyun edilmiş bulutla da vardır diyor. O zaman ben bir bulut gördüğümde bu ayeti okuyacağım. Evet Allah'ım senin bahsettin bulut. Bulut vallahi bulut. Başka bulut değil. Bu Ve diyor ki Rahman'ın emrine amade bekleyen bulutlar veriyorsun diyor. Onlar rüzgarla harekete geçirir. birleşirler Dağ gibi olurlar. Aralarında yağmurun indiğini görürsünüz diyor. Bir gök gürlenesi. Bulutlar bir hareket halinde. Allah'ım şu an ayeti okuyorum. Ben şey, eğer aklımıza ne gelir? Bir, Allah'ın varlığı gelir. O her an bir işte bir ayeti gelir ve insanlar bulup görürken biz Allah'ın ayetini görmüş var. Kişinin Allah'a olan imanlı oranında e, bu ayetten insanlar etkilenir. Ne gibi? Sonra hepimizle iman ediyoruz ki Allah kadar bizi görüyor. Şu an Allah'a bizi görüyor ve istiyor. Şimdi bunu dışarıdaki bir batınlaşa söyleyin. Yani günah isterken hatırlatın bak. Allah karısan görüyor. E, Tabi büyük görür. Allah karı görür. Şimdi aynı şurda o bir değişiktik. Ama bizdeki değişikme ile ondaki aynı değil. Neden aynı değil? Onun inandığı Allah karıla bizim inandığımız Allah karı aynı basitle değil. O eksik inanıyor. Biz sahibi inanmaya çalışıyoruz. Kişi bu Allah'a olan dedik ya imanını eğer Kur'an-ı Kerim'e doldurursa o kadar etkilenir. Doldurmazsa o kadar etkilenmez. Ve bu da bir şeyde kardeşiye zarar verir. Şimdi Allah da kuşlardan bahsediyor. Kanatlarını çırpan, grup grup kuşalıyoruz. Onu Rahman'dan maskası tutmuyor diyor. E şimdi hepimiz iman ettik. Yani bu ayeti çek işitmemiş olalım sorsak. Şu kuş, kuş kimin cüzünde uçuyor? Hepimiz Allah'ın cüzdüğünü de verir. Peki şu kim yarattı? Allah yarattı. Bir bu ayet hatırlarsak hemen arkasında. O kuşu havada Allah fıra tutuyor. Yoksa zonk değilse şey eğer bu bilgi bize veriliyorsa aslında burada bir kınama da var. Yani unuttunuz bu kuşlar yani kendi kafasına uçar zannettiniz. Oysa öyle değil. Bu benim üzgünüm ya bunu ben uçurtuyorum. Burada bir kınama da var aslında yani insanlara. Ha o zaman ben kuşun cinsi ne olursa olsun Allah cinslerden bahsetmiyor. Yani sahibesin martı gördün. İşte birinci katleti pencereye bir serçe kondu o serçeğe. Allah'ın bahsettiği kuş o kuş. Havada uçan her kuş. Üst bu kuşu gördüğümüz zaman Allah'ım vallaha şey ses tanınıyor. Senin bahsettiği kuş işte bu kuş. Şu havada ayak ücüsü. Yarabbi bunu senlerin başkası tutmuyor. Allah-u Teala bir yalan geçersek şey o kuş üzerinde o zaman etkilenebiliriz. İşte o hali gündeme şifat tuttuğumuzda bir kardeş geldiğinde biz o meyveleri görürüz. Eğer o sıcak tutmamış olursa, o meyveleri görmemiş olur. Yine Resulullah Sıra'nın sahadesine giderken Umut Dağı'nı veriyorlar. Yani sahabeler kendisine infak verişi yapalım demiyor Resulullah Sıra. Yolda giderken, eğer bir şey Umut Dağı'nın mı olsaydı, üç gün evde gecelenmesini istemezdim. Boşlar üstüne Allah'ın infak ederdim. Şimdi inanıyor musun o sahabe, o Umut Dağı'nı gördüğü zaman bu hadis aklına gelmeyecek, Şimdi, bu dinde görselik o kadar önemli ki Kâbe görsel değil mi? Görselir somut bir Şeytan taşlama, somut. Arafat, somut. Safa Merve, somut. Eğer somutları çektiği zaman hayal gibi gelir. Hayal gibi gözüken şeyler de çok kolay unutulur. Eğer vallahi şu an bin hala ayaktaysa bunun en büyük etkileri bir davetler değil. En büyük etkileri camilerdir, ezanlardır, cumalardır, teravihlerdir, bayramlardır. Ya iki sene bu camileri bir çek, bayram namazlarını çek, teravih, ramazı kurbanı çek. Yani iki sene İslam yaşanmamış olsun, İnan çok kolay unutulur. Öyledim bilmiyorum, katılıyor evet. musunuz? İşte görsellik çok çok önemli. O zaman benim kardeşlerim, bakış açıdan bir forma atman gerekiyor. Yani güne kadar bana zarar vermiş, ya da hakkında kötü düşünmüş, işte Naistemiz bir kardeşimle ben karsosluk olsam, şeytan kesinlikle onu sevme diyecektir. Bu şeytan ekmeğine yansı Hayır efendim ben onu seveceğim. Peki hangi gençleri seveceğim? Bu sevgi dedikçe az önce bir adamın kardeşini haklı çıkaracak çok etken bulmam lazım. Bir, fişeceğim de fişeceğim Ya Belki, ya insanın hata yaptı. Bir. İki, başka birine kırdı. Aslında beni çok seviyordu. Nasıl bana geçti. Bana yüklesine kuştu. Olabilir. Üç, belki 50 kere, 100 kilolaktan özür diledi, tövbe etti. Belki benden özür diliyip yüzü tutmuyor. Belki o karakterde bir insan değil. Yani bak kardeşi haklı çıkartacak, çok çok etkiler Ama bu haklı çıkaracak etkiler nefsime hoş gelmiyor. Gelmez dedik imtihandan dolayı gelmez. Şeytanın verimsel bir şey, bir film, bana çok sevindi. Ama dedik ya, bu imtihan, yani cennet yok, bir dolu. Yani şeytanın sunduğu, Filin güllerle dolu. Ama asıl zenet yolu bir kenene doluysa ve bir kardeşlik yolunda ayamda bir ken batılıyorsa kesinlikle bir sıkıntı var demektir. Ben kardeşimi niçin seveceğim? Bir Allah sevdiğim için seveceğim. İki, üzerindeki o meyveleri gördüğüm için ve cennetlik dereceni o kardeş üzerinden artırmak istediğim için seveceğim. Bir bu kardeşlikte kadar, e, bir minimum bir de maksimum düzey vardır. Minimum düzey nedir? Akide birliği yani aynı akideden de sanırız. Diyelim ki ilk keşkana çizan bir kardeş geldi ortada bir kese Ama yüzü asık. Bir. İki akü misal veriyorum ben. Hoca buna konuşurken telefonla uğraştı. Üç. Esmerken ağzını kapatmadı. Bunlar tamamı küfür değil. Şimdi sen pati diyeceğim, Hiçbir bir yok yok kardeşte. Ama o benim bin kardeşim. Biz akide birliğimiz var. Onlarla yola çıkmadık, muhabbet madı, nasıl olduk onlar ben bunu bilmiyorum. Misafir ağlamadım onu bilmiyorum. Ticaret yapmadım onu bilmiyorum. Özel davet onu bilmiyorum. Bu minimum düzeyde bir sevgidir. Yani yine biz kardeşimizi haklarını koruruz, düşmanı teşvik etmeyi sıkıntısı bile bile yapar. Hiçbir sıkınt yok. Yani bir babanın evlatlarına maddi olarak aynı eşit bir şekilde baktığı gibidir. Ama sevgili aynı şey olmuyor. Birleri birazcık biraz daha fazla gidiyor. Ama maddi olarak tamamen aynı. Yani kardeşlik de tamamen aynı. Fakat bu ıı, minimum da yani maksimum dediğimizde kardeşi aynı olmuyor. Bunu maksimuma çıkarırsa etkenlere bastırmamız gerekiyor. Ama o zaman bize örnek lazım. Yani bu sevgiden maksimum düzeyi nasıl çıkarabilirim? Bu maksimum örnekler lazım bize O hangi savaş olduğunu hatırlamıyorum. İşte o yaralı e, sahadeler şu diyorlar. İşte kardeş kardeş kardeş tek tek seyit oluyorlar. Gel, gel, gel. Gel, evet. şimdi yaramısın susamısın tam isin, ona bir su kelimesi yani nefse en ağır gelen bir sahne eğer vallahi eğer bu basit bir sahne olsaydı günüze kadar gelmez Er buraya kadar gelmişse ki gelmiş burada mükemmel bir kardeşlik dersi var işte Allah'a bahsettiği e, kardeşlik örneği bu şimdi Düşünmemiz gerekiyor. Acaba o sahnede, diyelim burada kastımız içiyoruz diyelim, yüzümüzde yamalıyız, su deniyor. Acaba hangi su sesi buyur o kardeşimize içirelim? Ek übesi geçmiyor. İşte burada sıkıntı var. Yani bu sayı neden ek übesi onu geçmiyor? Şimdi hepimize bir boş kağıt da atılsa, işte Allah için çok şeydi. 10 kişi yazdırsa, yani 50-100 kişi yazdırsa, sıralama yaklaşık. Yani 3-5 sene yazarız diğerleri ve diğerleri deriz Allah emanet. İşte burada bir sıkıntı var. Yani eşit mesafede olabilmenin yollarını aramamız gerekiyor. İnanın böyle kardeşlere de sahip olduk. Vallahi ben zannediyorum ki İstanbul'da o kardeşim en sevdiği kardeş benim. Kardeşimle konuşuyorum. Abi diyor ona bana seviyorum ki diyor onlar çok meseleler konuşuyor belki sen konuşmadın meseleler. Ne demektir? O en çok İslam'da beni seviyor. Başka bir kardeşi diyorum aynı. Ya bunu nasıl beceriyor bilmiyorum. Yani herkese aynı seviyede muamir etmek. Bu, e, demek Allah o çok sevdi ve böyle bir meleke ona verdi. Rabbim aynı şekilde e, kardeşlere davranmanızı nasip etsin. Yine bu e, sevgi melekesini Sahabeler Resulü Aleyhisselam'ı kullandılar. İran'ın savaşta canlı kalkan ve sürtini oklara veriyor. Böyle bir sahne ki bu. Bir canlandırın. Şimdi göğsünü vermiş olsa belki iki nefis gidecek. Ama sürt nereye gelecek o ok bilmiyor. Şimdi göğüs bağlı ki tokatın nereye gelecek bilmemek Tokatın daha çok acı verir. Nerede gelecek sırt? Ona ne sen kalsını sıkacaksın? Sen yüzünü sıkmışsın, şuradan geliyorum. Eyvah test bir orayı daha sıksaydım. Çünkü bilmiyorsun sen. Öyle bir sahne. İşte bu sevgimin maksimum düzeyini. Yani daha ötesi olsaydı sahabeler eminim, ona da talip olurlardı. Peki, hangi kardeşlerimiz için biz bu derece sevgi menükesini kullanacağız? Bu sayıyı neden iki kubesi geçiyor? Yani bu sayıyı arttırmamızın kime ne zararı var? Kesinlikle bu sayın arttırılması mı? Vallahi bizlere karı var. 2000'den bahçesinde 50 tane ağaç, meyveli ağacı olan bir çiftçi mi karlı? 2000 tane meyveli ağacı olan bir çiftçi mi karlı? Elbette 2050'den fazladır yani. O zaman ne yapacağız kardeşler? Biz bahçemizdeki ağaç sayısını çoğaltacağız insanla. Eğer sıkılmazsa bir örnek daha vermek istiyorum. Şimdi bu kardeş sevgisinden bahsederken hep aklıma... Evet tabi Allah'ın sevmeyi seviyorum. Şimdi e, hidayetine deşir olan Ebu Zekeden örnek vereceğim inşallah. Belki bir soru anlatmışsındır. Evet, e, bu kardeş şimdi dört çocuğu var. Ailesi Mısır'da tabi Mısır'a giremiyor. E, eşi işte kendine zulmetme evlen diyor. Yok ki ben Mısır'a sabir diyor uzun yıllar göremiyorum çocuklarını. Ee, bir gün bir kardeş bana hatırlattı. Dedi ya e, bunun böyle bir var. Eğer e, Dubai'ye giderse orayı ikamet alırsa e, çocuklarını Dubai'ye götürme ihtimali doğmuş oluyor. Bunun için neye lazım? 2400 dolara ihtiyaç var. Allah anlasın topladık. 2400 dolara verdik. Bir kardeş de bir uçak bileti aldı. Şimdi bunu kendi eşinizden canlandırın inşallah. Bu şunun 2.400 dolar dediğinizde bu neye vesile? 3-4 yıldır görmediğiniz eşinizi ve çocuklarınızı görmenize beş olacak bir para. Ama işten başlasın dediğiniz an 5 yıldalar geliyor. Dubai'nin işte, evlak işlemleri. Günlerden bir gün dükkandayın. O zaman tekstil ile uğraşıyoruz. Bir de Üsküdar'da Arnavut talebeler vardı. Aradılar, işte Fevzat'ı biz evi taşıyacağız, iki katlı bir yer gördük işte, işte emlakçı konuştuk, i̇şte altı ay depozit, ne kadar kira parası derken iki bin dolar ihtiyaç var. Onunla ilgilenen kardeşte, Allah'ın cumartesi günü uçakla Türkiye'ye gelecek, o demiş ki Fevzat'ı sorun, varsa alın, ben gelmeden yani Fevzat'ı vereceğim. Ben de dedim, 15-20 dakika sonra dönerim, telefonu kapattım. Şimdi düşünüyorum kimden isteyeceğim, işlerinin kırık olduğu bir dönem, ya komşulancısı sistemi şundan mı? Tam da üstte Ebu Zeyrek'ten içeri geliyorum, gendi ilk dönem. Oturdu, ne oldu sana dedi, yok mu safı dedim, yok bu sabah bir sorun var dedi. Şimdi nasıl diyeceğim, oradaki kardeşler 2000 dolar ihtiyacı var, ne anlayacak? Benim verdiğim 2000 doları sen istiyorsun. Büyük ihtimalle beni anlayacak diyor şimdi şimdi. Şimdi rahatlatmak istiyorum. Tabi gecizi de gelmek istemiyorum. Akı yok bir şey. Ya bir şeyler söyle dedi. Şimdi nereden başlayacağım? Hani asıl tarzları talep var ya, evet. Hani onlar, onlar ki seviyoruz evet. Şey böyle böyle. Vallahi billahi vaktallah, inanın. Yani yüz ifadesine ne bir sararma ne bir kızarılma, olan bir kızarılma, nereden geldik buraya? Hiçbir ifade yaptığı şey hala gözlerinde çıkardı. Biraz lafı ver dedi. Dayanıp aksine bir nereden aldın dedim, tamam mı? ''Ak sen Müslüman görmemişsin.'' diyor. Sübhanallah. Siz ki, içeride derdi. İkinci altına altı gelin, kaç kere kaç altın yaptılar Ben özgürüm, diyor. Sen Müslüman diyor. Şimdi bakın. Allah'u Teala o kardeşi nasıl sınadı? Telefona açtım kardeşlerim. Geliyoruz dedim. Bittiğinden çetlet. E aklıma geliyor. Ya Hüzey biz kim para adama vermek yolunda mıyız? Yok. Yüz lira veririz vermişler ki cumarsibini. Tamamı verilecek. Tekrar 2000 dolar huzurete girdikler. Şimdi emin Allah alem diyelim, o 2000 dolar transferinde Abu Zaynep agay üzülmiştir. Neden? Kardeşini kendi eşine kaydırmış. Ve dedi ki, eğer o kardeş, iyiyece olan kardeş gelmezse, sadece Müslümanların 500 dolar yanar ben ona üzülürüm dedi. Bu ben para ben değil, Allah'ın şeyleriz. Bu o kadar net bir ifade ki, akma ibu kaymadıcayım Allah halim onu tevekkül aklındaki bir evet yani bu tür durumlarda kalk bırakın aynı atması. yani çıkıklar nereden geldiğime böyle dememesi aynen hocamızın bahsettiği bir konu iç istifini bozmadan bu zaten benim değilim ki al demesi yine aynı bu zilfe kısım bize misafir gehranlar kesilmiş bizim iki çocuk yeni doğmuş bir aylık falan evde babamlara çok yakın Rücefe söyledim akı hava çok yok çocuk olacak biz babamlarla kalacağız sen burada kalır dedim babam da bilmiyor Rücefe bizde saat gece 11.30 oldu Deniz, gelmiş, evet. beş atarız, bir ihtimalle gelmiş gelmeseydik 3-5 bakminatlarız bir şeyde sabahlarız geldi eve tekrar tabi Rücefe e yorgan atmış Kuran vardı bana gitti etti onu okuyor aklı, geldik dedik Tehren yok. Fakat biz gibi tekrar babamlara gideceğiz. Altıncı katta oturuyoruz. Bana dedi ki, dedi, el feneri var mı dedi? Nasıl ineceksiniz dedi. Altıncı katta aşağıya. <gülüyor> Çocuk. Dedim, Aslında de, mum mu var dedi? Mum başıyla yavaş yavaş inelim. Yok dedi, el feneriyle inelim dedi. bir şey verin var mı dedim. El feneri var mı? Var mı arızalı. Dedim, akıde varmış ama arızalı. Getirme yaparım dedi. Baktı bunun pil bitmiş dedi. Ben pil alacağım dedi. Dedim Hüzefe bak senin pasaportun sağlam değil, sen bilmiyorsan, bilmiyorsun. Bir yani mumla yavaş yavaş ineriz. İstediği de yok dedi, ben pirazlandım dedi. Yani inanamıyorum, şaşırıyorum ki görmedim ki ben yani böyle bir kardeşimi. Altı katlar indi aşağı, gitti bir markete pil aldı, geldi, taktı, evet içimde inmedi. Şimdi empati yapıyorum, kendimi Hüzefe'ye de koyuyorum. Ve Allah'a tevkül et, Bismillah'a da dua et, en aşağıya Yani en kötü ihtimal mum var. Kimse de Erdem, e, şey çok nadir yaşanmıştır. Er Ama bu öyle bir kadeşlik kuruna sahip ki nefsinden üstün tutuyor. İşte maksimum kardeşlikten bir bahsediyorum ben. İnşallah bu seviyeye ulaşmış oluruz. İnanın e, hayat çok da kısa belki bir daha bir ara gelmeyeceğiz. E, ve yarın Allah'a hatırlamak 18. ayette dediği gibi kişi yarın e, ne hazırlanan bir baksın diyor. İnan şöyle bir karencip başlayacağız. Yukadan bir bakalım. Kat ağacımız var. Kat ağzdan rahatsızdır Kas meyveli göremedik. Rabbim an sayımız artırsın. Amin. Meyveleri görmemizi nasip etsin. Amin. Allah razı olsun sizden, için. Tekrar e, hatırlatıyorum. Hat yapmışsam bu bendendir, gördüktendir. Hat mizan alır mısın? Ve sizler <gülüyor>